Cennetlerde pınarların başlarındadırlar. Çünkü onlar bundan evvel iyi amel ve hareket edenlerdi. Onlar gecenin ancak az bir kısmında uyurlardı. Seher vakitlerinde de onlar istiğfar ederlerdi. Onların mallarında sahilin ve kemal iffetinden dolayı dilencilik etmeyen yoksulunda bir hakkı vardı. Küreyi arzda, kâmil bilgi sahipleri için nice ayetler vardır. Kendi nefislerinizde dahi nice ayetler var. Bunları görmüyor musunuz? Rızkınız ve size vaat oluna gelen şeyler göklerdedir. İşte o göğün ve yerin Rabbin'e andolsun ki vaat olunduğunuz o şeyler tıpkı sizin konuştuğunuz gibi şüphesiz ve katî bir gerçektir. İbrahim'in Allah indinde şerefli misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani bunlar onun yanına girmişlerdi de selam demişlerdi. İbrahim de selam demiş, selam ile mukabele etmiş. Bunlar tanınmamış bir zümre demişti. Hemen gizlice ailesine gidip semiz bir dana getirdi de. Bunu onlara yaklaştırdı. Yemez misiniz dedi. Derken içine onlardan gizli bir korku çöktü. Korkma dediler. Ve onu çok bilgin bir oğulla müjdelediler. Bunun üzerine İbrahim'in zevcesi Sare bir feryat içinde yönelip elini yüzüne vurdu. Ben doğurmaz bir koca karıyım dedi. Onlar öyledir. Fakat bunu Rabbim buyurdu. Çünkü o asıl hüküm ve hikmet sahibi olan her şeyi hakkıyla bilen O'dur dediler. İbrahim ey gönderilmiş melekler sizin hali şanınız nedir dedi. Onlar biz günahkarlar güruhuna gönderildik dediler. Çünkü üzerlerine çamurdan taşlar atacağız ki bunların her biri aşırı hareket edenlere has olmak üzere Rabbin nezdinde nişanlanmıştır derken orada müminlerden kim varsa çıkardık fakat orada Müslümanlardan bir ev halkından başkasını da bulmadık. Bununla beraber orada elem verici azaptan korkacakları için bir alamet de bıraktık. Musa'nın kıssasında da ibret vardır. Hani onu apaçık bir hüccetle Firavuna göndermiştik de o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 her uğradığı şeyi yerinde bırakmıyor, mutlaka onu kül gibi savuruyordu. Semut kavminin helakinde de bir ibret vardır. Hani onlara bir zamana kadar faidelene durun denilmişti de. Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardı. Bu yüzden kendilerine de göre göre onları yıldırım tutuvermişti. İşte bu sebeple ayakta durmaya güç yetiremediler. Yardım edenleri de olmadı. Daha evvelde Nuh kavmini helak ettik. Çünkü onlar küfrü isyanlarıyla doğruluktan çıkmış fasık kavimdi. Biz göğü kuvvetle bina ettik. Çünkü biz muhakkak ve mutlak bir vüsat ve kudrete malikizdir. Yeri de biz döşedik. Bak biz ne güzel döşeyicileriz. Her şeyden de iki çift yarattık.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 Herhangi bir peygamber gelmedi ki onun hakkında da mutlaka böylece sihirbaz yahut mecnun dediler. Hepsi de bunu birbirine tavsiye mi ettiler? Hayır. Onlar umumiyetle azgınlar güruhunun ta kendileridir. O halde Habibim onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak, mesul olacak değilsin. Sen sade Kur'an ile vaaz et. Çünkü şüphesiz öğüt müminlere fayda verir. Ben cinleri de insanları da başka bir hikmete değil, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yemek yedirmelerini de istemiyorum. Şüphesiz rızkı veren o pek çetin kuvvet sahibi Allah'ın kendisidir. Artık muhakkak ki o zulmedenler için... Geçmiş arkadaşlarının azap hissesi gibi bir nasip bir husran vardır. Şimdi onu acele istemesinler. İşte kendilerine vaat ve tehdit edile gelen günlerinden dolayı, vay o küfredenlere...